Günaydın. Günün ilk haberi son günlerde haberlerde yeniden yer almaya başlayan Profesör Doktor Fatih Hilmoğlu hakkında konu ceza hukuku ve ceza adaleti. Naci Kaptan tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi, ağır hasta durumunda olan tutuklu Profesör Doktor Fatih Hilmoğlu'nun gecikmeden tahliye edilmesi.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 Uzun tutukluluk süresiyle sadece özgürlükler tutsak edilmemekte ileri yaşlarda olan tutukluların yaşam hakları da ellerinden alınmaktadır. Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu'nun tedavisinin ev ve hastane şartlarında yapılması gereklidir. İnsani ve vicdani gerekçelerle ölüm kapıyı çalmadan geciktirilmeden başka bir Kudusi Okur ok olayı yaşanmamak adına Değerli bilim adamı Profesör Doktor Fatih Hilmoğlu'nun tahliye edilmesi için destek veriniz diyerek talebini dile getirmiş. Geçtiğimiz günlerde çıkan haberler Fatih Hilmoğlu'nun sağlık durumunun daha da kötüye gittiği yönündeydi. Bu şekilde hasta olan mahkum sayısının çok olduğu düşünülürse bu konuda topyekün bir değerlendirme yapılması ve gereken önlemlerinde alınması gerekiyor. Tabii ki mahkumluk ve tutukluluğun da iki ayrı mefhum olduğunu belirtmekte fayda var. Gündemde yolsuzluk, devlet veya hükümet krizi veya adına ne deneyecekse olsa bile bu arada yaşamın başka ağır konularını da unutmamak gerekiyor. Sıradaki haberimiz Esenyurt'tan geliyor. Banu Güneri tarafından başlatılan imza kampanyasının muhatabı Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü. Talebi ise Esenyurt'taki parklara yerleştirilen park alanı içerisinde evcil hayvan gezdirmek yasaktır tabelalarının acilen sökünmesi. Banu diyor ki son derece yetersiz olsa da anayasamızda 5199 nolu Hayvanları Koruma Kanunu'nun madde 4'te belirtildiği üzere hayvanların korunmasına ve rahat yaşamlarına ilişkin temel ilkeler şunlardır denmektedir. Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu kanunun hükümleri çerçevesinde yaşam hakkına sahiptir. Evcil hayvanlar türüne özgü hayvan şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakım ve kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır. Hiçbir maddi kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin sadece insani ve vicdani sorumluluklarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır. Nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunması esastır. Yabani hayvanların yaşam ortamlarından koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılmaması esastır. Hayvanların korunması ve rahat yaşamlarının sağlanmasında insanlarla diğer hayvanların hijyen sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır. Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılması, taşınması esastır. Hayvanları taşıyan ve taşıtanlar onları türüne ve özelliğine uygun ortam ve şartlarda taşımalı, taşıma sırasında beslemeli ve bakımını yapmalıdırlar. Yerel yönetimlerin gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakım evleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır. Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan keti ve köpeklerin sahiplerince kısıtlılaştırılması esastır. Bununla birlikte söz konusu hayvanlarını yavrulatmak isteyenler doğacak yavruları belediyece kayıt altına alarak bakmakla veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür. Buna bağlı olarak Esenyurt Belediyesi'nin tamamen kanun dışı bu eylemini şiddetle protesto edip bu tabelaların acil olarak sökülmesini sağlamalıyız diyerek destekçilerine seslenmiş. Sırada İzmir'den yine bir hayvan hakları kampanyası bir var. Bu sefer muhatap Gazi Emir Belediyesi talepse hayvan zehirlemelerinin durdurulması. Özlem Varako tarafından başlatılan imza kampanyasında İzmir'deki zehirlemelere dikkat çekiliyor. Özlem diyor ki bu dünyayı paylaştığımız sevimli dostlarımız... Gelen en ufak bir şikayetle belediyemiz tarafından zehirlenmekte. Belediyecilik anlayışı kedi zehirlemekten ibaret bu belediyeyi ifşa ediyoruz. Ekim ayları sonunda Emlakbank Migros yakınında yarısından çoğu yavru olan yaklaşık 20 kedi zehirlenmiştir. Yine Aralık ayında 80. sokak civarında yine çoğu yavru 25 kedi bir gecede ortadan kaybolmuştur. Birçok görgü tanığı sabah saat 7'de zehirlenen kedilerin belediye görevlilerince hemen toplandığını aktardığını da ...dehşete düştük ve bu kampanyayı başlatmak istedik. Ayrıca biz hayvanseverler tarafından çöp kenarlarına, sokak aralarına konulan mama ve su kapları, kedi kutuları da yine Gazi Emir Belediye görevlileri tarafından zehirlenmektedir. İzmir'de ilki olmayan son da olmayacak bu kıyımı durdur. İmzanla sen de açlıktan ve soğuktan yaşama imkanı az olan minik dostlarımızın yaşamına bir şans ver diyerek sesleniyor. Evet hayvan hakları konusundaki sayısız kampanyalar bize bu alanın hala ülkemizde oturması gereken zemine oturmadığına dair de bir kanıt aynı zamanda belediyelerin hayvan haklarını ve evcil hayvan hizmetlerini en az insanlara verdikleri diğer hizmetler kadar ciddi alması gerektiği son derece ortada. Hayvan hakları artık insan haklarından ayrı düşünülemez bir konu haline gelmiş durumda. Son kampanya haberimize geldi sıra. Muhatabı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'dan Canan Varlık tarafından başlatılmış talebi ise transseksüel kimliğiyle öne çıkan Öykü Özen'in mecliste yer almasının sağlanması. Canan diyor ki şimdiye kadar görmezden gelinen, haklarını savunacak bir mercii bulamayanların sesi olan tam temsil hakkı için öykü özelini meclis istiyoruz. Bu kampanyaya destek vererek demokratik bir ülkede yaşadığınızın kanıtlamanın zamanı geldi. Öteki eleştirilen sesini duyurmak istiyorsanız işte siz de bir fırsat diyerek talebi dile getirmiş. Ya bir talepte bulunmuş hepimizden seçimlere kadar ne olur ne bitmez ama şimdiden konu sosyal paylaşım sitelerinde gündeme geldi ve pek çok forumda olumlu yaklaşımlarla da karşılanarak destek topluyor Tabi toplumun her kesiminin meclise girme şansı olması için adaylıklarda erkek kadın ve LGBT kotasının her partide uygulandığını Görebilecek miyiz acaba? ileride diye merak ediyoruz. Change.org'da Değişim Rüzgarı'na siz de bir imza kampanyası açılarak katılabilirsiniz. Ve bir sabah burada sizin de haberiniz geçebilir. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle sen kalın.